Yeni Dini Akımlar 1970'lerden itibaren yeni bir dini söylem olarak ortaya çıkmış, kendine has dini inanç, felsefe, etik ve tinselliğe sahip hareketler.